Efendim sadık rüyadır. Allah'ın salih insanlara verdiği bir bereket salih rüya. Salih rüya e, nedir sorusuna verecek cevap. Önce bir gören kişinin salih olması. ikincisi e, güzel vakitlerde görmüş olması. Efendim normal güpe gündüz öğlen üzeri rüyalarda genellikle pek e, iyi e, rüyalar denmez. Efendim, ancak sabah namazından önce, sabah namazına yakın e, e, seher vakti, gece vakti vesaire bazı vakitlerde görülen rüyanın e, o rüyadaki e, efendim, bazen bazı da çıkmasıyla ilgilidir. <gülüyor> Affedersiniz. E, rüyaların ee, Yusuf Aleyhisselam onun için rüyalarla ilgili Yusuf Aleyhisselam <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de Süre Yusuf'ta e, onunla ilgili peygamberimizin rüyası var sadık rüyalar örnek olarak e, peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'den çıktığını ve daha sonra Mekke'den çıkarıldığını ve sonradan sonra, sonra geri Mekke'ye döndüğün rüyasını gördü ve onun için Süre-i Fetih'te Allah sana rüyanı sadık e, kıldı Geri Mekke'nin fethini nasip ettir diye e, ayet-i var. E, dolayısıyla rüyayı tamamen inkar etmek yanlıştır. Ancak e, ilmin ispatında rüyaların yeri nedir? Sorusu. İl, bir ilim rüyalardan çıkar mı? Evet. Eğer rüyalarda bir, bir şey ilim öğrendiyseniz, gördüyseniz Evet. E, bunun e, hadiste, Kur'an'da e, karşılaştırma yapılması gerekiyor. Ondan sonra akla meşru ve makul olan, örfe uygun olmadığıyla ilgili de karşılaştırma yapılması gerekiyor. Ondan sonra o rüyalar e, bir kişi tarafından değil, birçok kişiler tarafından da görüldüğü durumda e, ilim ifade eder. Bu şartlar vardır. Mesela ee, Hazreti Ömer'in ve e, Bilal Habeşi'nin daha birçokların rüyasında ezanı gördüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ezan e, şekli daha sonra kabul edilmiştir. Ezanın sünnet olur şekli e, rüyanın bu şartlara haiz olursa bir salih ve doğru insanların gördüğü rüyalar iki dinimize aykırı olmayacak ve bir ihtiyaca mebni e, görülen rüyalar bu şartlar altında e, en son olarak efendim kabul görmüştür. Bazılarla bu konuda tartışıyor. Yani orada söz konusu olan e, Peygamberimizin ve sahabenin o anda bu konuyla ilgili ezanın sünnet oluşuyla ilgili istihadıdır söz konusu olan. E, ama buna sebep olan da rüyadır. Onun için e, her ne kadar böyle deseler bile burada söz konusu olan rüyanın bu kadar bir yeri vardır. Özellikle o zaman ne yapacağız? Bir rüya gördük. Rüyayla ilgili bir şeyler var ise. O zaman bildiğimiz, güvendiğimiz insanlara yorum yaptıracağız. Ve onların okeyini aldıktan sonra, mesela bir başka örnek. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, gençken bir rüya görüyor. O rüyayı götürüp o günün büyük alimine soruyor. İşte o rüyanın mahiyeti itibariyle. O da diyor ki bunu sen görmüş olamazsın diyor. Genç, yani orta boyda, kısa kısa boyda birisi bakıyor. Diyor ki bu adam olamaz diyor. Çünkü bu rüyanın sahibi çok büyük bir imam olacak diyor. Gelecekte çok e, büyük bir mezhep ve o mezhepin tabisi çok olan e, efendim e, birisi görmüş olması lazım. Sen diyor bu rüyayı görmüş olamazsın. Bir başkası da gör mi anlatıyorsun? <gülüyor> Muharrem muhafazam Ahmetullahi o rüyayı oradan tefsirini aldıktan sonra tevhirini daha sonra oradan çıkıyor. Tabi halime bir şey demiyor. Demek ki böyle rüyalar da vardır. <gülüyor> i̇şte e, polis görürse rüyada bir kural demek. iki zorluk demek. Üç e, dikkat isteyen bir durum gelecek demektir. Dolayısıyla e, çok uyanık olmanız gerekiyor. E, bazen de iyi anlamda ama daha ziyade çok dikkat isteyen bir ee, önündeki günlerde bir olay olacak. Onun için dikkat etmen gerekecek demektir. Efendim, ee, şimdi insan uyuduğunda, yani rüyalarla ilgili bitmedi tabi. E, a, e, efendim, bir sürü boş rüyalar da var. Çıkmayan rüyalar da var. E, rüyaları bazen e, insan vücudunun dengesiyle ilgili problemdir veyahut da bir müjdedir veyahut da efendim, kendisiyle ilgili, çevresiyle ilgili ilişkilerden meydana gelen bir rüyadır. Bunları doğru yorumladığımız zaman e, elbette rahat ederiz. Veyahut da rüya görmüş olmanın bizzat kendisi dahi insan bünyesini sağlık ifade eden rüyalar da var. Sıkıntı veren rüyalar, sıkıntıdan dolayı olan rüyalar da var. Bunlar böyle çeşitli ama biz salih insanların gördüğü rüyaları bir ayrı e, kategoriye koyuyoruz. Bunların özelliklerini, bunlar üzerinden konuşuyoruz. Birçok rüyalar da vardır. Şeytani rüyalardır. Mesela çok e, ruh kirli bir adam, e, düşüncesi kirli olan bir adamı görmüşsünüzdür. Ondan sonra siz de öyle biri değilseniz bu aradaki e, savaşın getirdiği, fikri savaşın getirdiği bir rüya söz konusu olur. Dolayısıyla mesela bunu ifade eden çok dağda e, veyahut da yerin altında veyahut da birileri dövüş kavgayla ilgili bir şeyle görmüş olabilirsiniz. Bu o kişilerle ilgili size ipucu ver. Veyahut da efendim kendi üzerinizde sıkıntılı bir durum gözüküyor. Veyahut da suyun içerisinde bulanık veyahut da kanlı bir suyun içerisinde rüyalar görebilirsin. Çeşitli çeşitli. Bu o gün yakında gördüğünüz bir insanla ilişkili bir mesaj. Vücut onu e, algıladığı şekilde aradaki farklı enerjilerin e, efendim ifadesi çalışması diye görebiliriz. Efendim e, Genellikle rüyaların haber veren özelliği de vardır. Müjde veren, haber veren e, özelliği de vardır. E, bu açıdan da e, değerlendirmesini iyi bilen, rüya tabiri ve tevhidini iyi yapan insanlarda muhakkak efendim e, bilgi vardır. E, fayda vardır. Rüyalar, her şey rüyalar üzerinden götürmek. Din varken, e, Kur'an varken, hadis varken vesaire vesaire. Mesela vesaire, Hazretleri Allah görmeden rüya yoluyla, mana alimde. E, İlişkisini, e, boyutu, e, akli denge, e, tecrübe ve çevre olarak da buna müsait olmayan çevrelerde görünen rüyalar e, sürekli yanlış bilgilerle doludur. İnsanlara da yanlış mesajlar verebilir. Tehlike buradan. Onun için İslamiyet'te e, rüyalar ibret ve hikmet alemi için güzeldir. Ve oradan birçok hikmetler, ibretler çıkarılır. Ancak gören insan için bir yol çizer, ibret verir, hikmetli rüyalar da vardır. Ama ben bu rüyayı böyle gördüm. Siz de bunu muhakkak böyle anlayın. İşte efendim bu şekilde bir ilim noktasında zanni, bir, zanni de olsa bir ilim ifade eder mi? Hayır. Başkalarına delil ifade eder mi? Hayır. Ama peygamberlerin aleyhissalatü vesselam gördüğü rüyalar elbet onların gördüğü rüyalar Efendim, bir nübüvvetin parçasından bir parçadır. Onları peygamberlere gelen bir kısım vahiyler bu rüya halinde gelmiştir ve bunlar vahiy olarak kabul edilir. Onlarla biz boy ölçüşemeyiz. Evliyanın birçok gördüğü rüyalarda gerçek çıkar. Bu evliyanın evliya olduğunu kabul etmeyen insanlara da ayet hadis deli gibi bir delil değildir. Müşahede <gülüyor> yoluyla aleykümselam darbe diye yazdın. Hayırdır. Mahir. Eh, darbe mi gördün rüyamda? <gülüyor> 1994'de bir şey oldu. E, deprem oldu. Deprem o dışarıda oluyormuş. Ben de içeride rüyasını görüyorum. Rüyamda yatıyorum. Sabah namazından önce kadar. Daha sabah namazı yeni oluyor. Ondan sonra ııı e, Rüyamda deprem oluyor, millet dışarı çıkmış. Uyandım o şeyine, kalktım. Hanım dedim, deprem oluyormuş. O dedi ki zaten oluyor dedi dışarıda millet dışarı çıktı. Yok ya dedim inanmadım. Çıktım milleti, baktım millet dışarı çıkmış, deprem oluyor. Yani bu da oluyor mu oluyor yani insanların En işte böyle oluyorsa demek ki ben hep mi deprem rüyalarını görürüm şunun bunu falan. Bu şekilde bir e, bundan bir şeyler çıkarmak ilim ifade etmez Veyahut buna benzer Allah bir şeyi hediye olarak lütfeder, kerem eder, hibe eder, verirse verir. onun lütfudur, onun keremidir. Evliyanın e, büyüklerinden çok e, toplumun kabul ettiği e, efendim rüya ve mana aleminde, müşahede aleminde efendim gördükleri konuşmalar, rüyalar, peygamberimizi görmeleri e, ve buna benzer şeyler e, zahiri alimler tarafından hadis ya da ee, bir delil olarak kabul edilmez. Yani Peygamberimiz'in rüyasında görüyor. Peygamberimiz aleyhissalatü ona diyor ki şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. O zaman kime delildir bir hadis olarak kabul edilir? O o onu büyük olarak onun çevresinde kabul edenler tarafından mesela Şia kanalı veyahut da 12 imamlara inanıyor veyahut da işte bir büyük alime inanıyor ve onun gördüğü rüyalar onların bağlar bütün alimlerle bunun için ben savaş edeyim, onlar da kabul etsinler. Onlar kabul etmese kafir oldular. Hayır, hayır, hayır, hayır, sakın. Zanni delil dahi kabul edilmez. Zanni bilgi dahi kabul edilmez. Kerametleri, efe kerametle varit olan şeyleri, e, gelecek ve şimdikiye ait bütün işlerini alimlerin e, çoğu kabul etmez. Biz de böyle bakacağız. E, çünkü bunu kabul ettiğimiz anda yeniden, yeni yeni dinler ortaya çıkar. Ve her tarikat, her işte evliyanın ayrı bir dini olur. Bu şekilde bir din algısı İngilizlerin, dış düşmanların efendim, sürekli arzu ettiği şeydir. Ve onların da böyle yeni din çıkarmak için ön plana çıkardıkları kişiler olur. Bunlar Geldaniler, Bahayiler, tarihte hep böyle kullanılmışlardır. O günün siyasetçileri bu gibi şeyleri onlar için çok mühimdir. Onların dinlerinde de böyle şeyler vardı. Ama İslamiyette kelamda böyle bir şey yoktur. Bunu reddedilir. Ee, evet, haberi sadık vardır. Peygamberlerin e, risaleti, haberi sadıkla, Kur'an'ın efendim e, bize kadar gelişi, haberi sadıkla. Ama haberi sadık içerisinde müşahede yolu e, görülen rivayetler alınmamıştır. Biz bunu kabul ederiz. Ben şahsın, tariket ehli olarak kabul ederim. Ama birisi kabul etmezse onu da tartışmam. Onun için elit ilmi olan, ilimden haberi olanlar e, bunu bilirler. Ama elit tarikten, ilimsiz olanlar, ilimden haberi olmayanlar tartışır durur. Niye kabul etmiyor? O zaman bu hadisi kabul etmiyor, sünneti kabul etmiyor. Adam sünneti kabul eder, de kabul eder. Ama sünnet ve hadisin kabul etme kriterleriyle onların içinde müşahede yolu, riyada görülen, mana alemde görülen hadisler, duyduğu hadisler diye bir bölüm kabul etmiyor. O zaman bunun için tekfir edersen günah olur, ayıp olur. Doğru değil. Kabul edersen ne olur? Kabul edeceksin ancak bir şartla. Bir şartla Kur'an ve ayet ve hadise aykırı olmayacak. Eğer olursa, paltayı daşa vurursun, sen gidersin. Öyle adam görüyor. Ben rüyamda gördüm. E, efendim benden namaz kıl, kalk, kalk, emri kalktı. Allah bana dedi ki namaz sende artık düştü. Sen namaz kılmayacaksın. Falan. Bizim şeyhimiz böyle gördü. Böyle biri var mı? Elbette. Gerçekten duydum yani. İşte yani, sakıt oldu falan. Şeriata aykırı rüya. Rüya mana ve böyle inanıyor. O tarikatını gördüm. E, böyle var mı yok mu diye demeyin, var ya. Ondan sonra namaz kılmazdı bizim şeyimiz Niye? O makama çıktı. Falan. Dede diyorlar. Ondan sonra dedim o zaman tamam. Yani şeytan ona bunu vehmettirmiş. Dolayısıyla birçok böyle melamilerden de var. Bunlar da böyle inandırıyor. Ondan sonra haram helal kattığını söylüyorlar. Yani ibahiyeler var. Bunun için birçok böyle sapıtan mezhepler ve tarikatlar veyahut da sapık gruplar söz konusu Olabilir. <gülüyor> Normal herkese haram ama ona haram diye bir şey kalmamış. Onun için e, şu televizyona olan bir tane sapık var. E, bütün açı çıplakları yanına toplamış. Ondan e, helal haram kalktığınız söylemese de e, genellikle efendim, davranışıyla bunu sergiliyor. Birisi vardı melek gelmiş. Rüyasında senin kalbin temiz namaz kılmana gerek yok demiş. Mesela onu melek zannediyor. Çünkü şeytan. Onun için müşahede yolu, rüyada e, olan, e, onun için gerçek zannettiği şeyleri gidip bir e, genellikle e, ille kendi efendim hocası da iyi olur ama kendi tarikatındaki hocalar o tarikatın baskısı altında kalırlar. Gidip efendim şeriatı, dini bilen, akaidi olan bir hocaya sorabilir, karşılaştırma yapabilir. Evet, tabii ki bu ilimleri bilmesi lazım. Yani zahiri ilimlerin kıstası, kuralı nedir? Ona uygun olmak manevi ilim adamlarının tarikat ve tasavvuf ilim adamlarının uyması gereken kurallardır. Eğer bir tarikat buna uymuyorsa, bu eksikliktir. Bu eksikliği efendim ben tarikatta eksiklik istemici. Hayır, her tarikatında bir eksikliği vardır. Her insan olduğu gibi. Bunu o zaman bunu eksikliği olarak kabul edeceksin. Sen yine yoluna devam edeceksin. Öyle insan gördüm ben terbiye etmem Niye? Çünkü tevhid makamında tevbe olmaz. Ben tevhid makamındayım. Dolayısıyla tevbe etmem Allah'ın e, sıfatlarına, fiillerinde hata görmem demek manasındadır. Onun için tevbe etmem diyor. <gülüyor> Gel bak şimdi. Altısını bir konu açtım. Musa içinden çık. Öbürü diyor ki ben diyor, şeytanı diyor, lanetlemem. Niye? Çünkü diyor şeytan Allah'ın emri olmadan bir şey yapamaz. Allah onu emretmiş ona yapmasını diyor. Allah'ın izni olmadan hiçbir şey yapamaz. O zaman Allah, o zaman sen de öyle. Yani <gülüyor> ama lanet lanetleyemem diyor. Ben lanetleyemem diyor. Çünkü lanetlediğiniz zaman ona, ona yaptıran da Allah diyor. Ee, Allah'ı da suçlamış olurum falan. Böyle sapık. <gülüyor> Birçok insanlar var. Yani gerçekten yani tarikat bir denizdir. Yüzmesini ee, ne denen mihmandarın yoksa ya da doğru mihmandarın yoksa seni sapıttırır, insanları sapıttırır ve hak yoldan ayrılmanıza sebep olur. ...daki meşguliyetimize göre mi görüyoruz? Önce insan uyduğunda ruhu gitmez. Ruh hep kalır. Ruh gitseydin e, tamamen e, ölürdük. Ruh gitmesi diye İslamiyet'te bir şey yok. Ama ruhun ilgi alanı, boyutu, sinyal boyutu gider. Dolayısıyla insan vücudundayken de insan uyduğu zamanında ruh bir başka ruhlarla ilişki kurar. O bir ilişkidir. Sinyal alıp veriyor manasında nasıl enerji boyutta yanınızda bir ot oturduğu zaman enerjisinde iyi ya da kötü etkileniyorsanız, ruh uyuduğu zaman daha geniştir, daha rahattır, daha serbesttir. Evet, yani ruh tamamen gitmez. O bir mecazi ifadedir. Evet, tamam işte ruhun e, sinyalini yoğun halde başka yere veriyor ve orada ruh e, onları görüyor. Tamamen gitmiyor. O ruhun kendi aslı vücutta duruyor. Ama büyük bir bölümü orada efendim e, gidip orada yoğun bir enerji alışverişi yapıyor. Orada gördüklerini böyle görüyor. Şimdi yeryüzündeki itibariyle böyle bir de gökyüzünde bizim ruhumuzun e, gölgesi devam ediyor. Yani biz ruh makam e, itibariyle kendisi aslı itibariyle bu dünyada henüz. Dünyadaki insan. Bunun sonra ama onun e, bir örneği makam değil ama kendi makamında olan bir aslı değil bir benzeri diyelim ve o da orada duruyor devam ediyor dünyadaki efendim e, tabir şöyle anlatayım dünyadaki e, insanın içindeki ruh gökyüzünde bir makam var o makamda da aynı ruh duruyor ama ikisi bir araya gelse hem herkes bilir ki dünyadaki ruh aslıdır o onun kopyası gibi böyle anlıyor dolayısıyla orada duruyor gökyüzünde yüzüzünde ruhumuz Allah gelen bilgiler Allah hepsini açık ama oradaki ruh açık olduğu halde o bilgileri Kur'an'ın vahiyin manevi yönler yönler şunlarına aşağıdaki ruh kirli olunca beden içindeki bu defa aynı şeyi alamıyor Beden içindeki ruh tam temizlendiği anda o gökyüzünden bütün herkesin Efendim gördü diyelim ki atlıyor ve spor sahası normal spor sahasındaki bir seyrediyor, bakıyor, ediyor, oradan zevk alıyor. Neyse artık Allah'ın bütün emirleriyle ilgili, gökyüzünde olanlarla ilgili her şeyden haberdar. Ama buradaki esas ruh kirli olunca oradan gelen bilgileri kendine göre değiştiriyor, yontuyor, kibir çıkarıyor, gurur çıkarıyor, riya çıkarıyor vesaire vesaire vesaire. Ama içimizdeki ruh esastır ve bizi ayırt edecek özellik insan oluşumuz burdur, bu kısım. İnsan bunu temizlediği anda gökyüzündeki o ayna misali o da temizlenir O zaten temiz ve ondan ikisi karşılaştığı zaman bilgiler ondan sonra doğruyu görmeler hakikati görmeler yıllardır görmediğin hakikati onun sonra görmeler başlıyor. Şimdi rüyada da o ruh da gidiyor ve buradaki ruhla birlikte oru beraber o rüya aleminde gezdiği tozluğu insanlar ruhlarıyla ilişki kuruyor konuşuyor ediyor bir Süfli ruhlarla, ülvi ruhlarla ilişki kuruyun. O gördüğümüz rüya böyle bir şey. Var. Yani ruh alemi, rüya aleminden, misal aleminden örnekler e, alarak birlikte gezintiye çıkıyor diye düşünüyorum. Buradaki ruhun benzeri ruh olan efendim ruh alemindeki alemi ruhtaki ruh alıyor, oradan giriyor misal alemine temsil ettiriyor oradan hayal alemine gidiyor oradan bunlar birlikte gezintiye çıkıyor gördükleri ettikleri şu bu falan saniyeli içerisinde oranın uzun bir zamanı buradaki bir saniyenin veyahut da salisenin efendim e, saniyenin üçte biri bir zaman diliminde her şeyi uzun bir hayatı yaşıyor bir de baktınız çünkü bu dünyaya gelmiş daha henüz yatağındaki sıcaklık efendim gitmemiş <gülüyor> Bu şekilde oluyor. Ee, rüyada polis görmek dedi. Evet başka ne diyardasın? O nasıl oluyor? Ruhunda seyahat ha, hakkı var. Belki gece gezmeye gidiyor ruh. Ruh gitmiyor çünkü yani bu şekilde gidiyor. Anne öncelikle giden vücudumuzdaki ruh değil, Vücudumuza bağlı vücudumuzdaki ruhun e, efendim bir parçası. Evet buyur. Seçkin Bey. Mikrofonu e, alamadın. Şu anda mikrofonda. Görünmüyorsun ama az önce almıştın. Gelişi güzel mi? Ses mikrofonum bastı. Evet, başka yukarıda soru var mı Bir bakayım? İnsan ruhu nereye gider? Rüya günlük yaşantımızdaki meşguliyetlerimizi mi görürüz? Evet. Birçok rüyalar, bazı rüyalar böyle meşguliyetin gereği görülür çünkü o meşgul olduğumuz şeyler vücudumuzda bazı etki bırakıyor. O etkilerden dolayı ruh o zaman gittiği zaman onları canlandırıyor. Onunla ilgili gelecek ya gideceklerle ilgili, efendim geçmişle ilgili birçok e, reaksiyonlara hazır oluyor. Onları gidiyor. Ruhta da Allah'ın emirleri ruhlara ayrıca olur. Bunun e, e, zabiyesinde ne bakış açısı ya da bilgi olur. Bazen mesela dünyada farklı düşünürsünüz. Dolayısıyla o rüyanızda gördüğünüz bazı şeyler hakkında bazı bilgiler gelir Allah'ın emirlerini alırsınız ee, Allah size şöyle ya böyle bilgi ver dünya gelince o ruh kirli ise bu defa o bilgileri tersine çevirirsiniz yok canım böyle diye şöyle rüyayı böyle yorumlar böyle anlatırsın dolayısıyla demek ki e, rüyadaki gerçeklerin e, efendim bu dünyadaki yorumlanması doğru kişiler tarafından yorumlanması mı ikincisi rüyada e, görülen şeyler dünyanın olanın tersi diye değerlendirilir. Mesela fakir ve zaruret içerisinde kaldığınızı düşünürseniz bu dünyadaki onun zenginlik anlamına gelebilir. Her zaman değil de tabi bu manada. Dolayısıyla çok yakın, çok uzak manasına çok uzak şeyler de çok yakın manasına gelebilir. Bu şekilde e, rüyalar bu dünyada tersi çünkü böyle bir ilişki var. Ruhla beden arasında e, böyle bir ilişki var. Mesela Arapçada sondaki cümleden tercümeye başlarsınız en son söylediğinden tercüme başlarsınız Türkçe'de öyle değil Arapça'da en son söylediğinizi e, efendim ilk olarak tercüme etme durumunda karısını Türkçe'ye tercüme ederken bunun gibi çoğu zaman Almanca'da böyle bilmiyorum ama e, Arapça ile ilgili tabi Almanca'da az çok biliyoruz ama tabii belki bizde daha iyi bilenler var onun için söylemiyorum şimdi <gülüyor> İngilizce'de de böyle değil mi? Demek ki bunun gibi rüya ile gerçek hayat arasında böyle ters ilişki vardır. E, rüyada gördüğümüz e, yaşadık diye gördüğümüz şeyler belki gelecek şeylerdir. Onun için böyle yorumlamak lazım. Yani rüyada bir şey gördün et mesela ondan sonra e, dikkat et belki gelecekte öyle bir şey yaşayacaksın. Bunun manasına gelebilir. Bir de sembolik işaret rüyaları vardır. Bir şey yaşamayacaksın ama oradan sana bir, e, bir işaret var. Bir işaret diliyle o rüya sana bir şey demek istiyor. Dolayısıyla o zaman da dikkat edeceğiz. Ee, tek tek rüya ile ilgili yorumlarda e, kitaplarda birçok rüya tabiri e, var. O e, eskiden e, e, temeli kaynağı eskiye dayalı birçok rüya e, tabirleri olduğu gibi bir de yeni yorumlar e, söz konusu. Bununla ilgili de efendim kitaplarda müracaat edip baktığınızda göreceksiniz. Tabii şu anda hemen e, her şeyi detaylı burada anlatma imkanımız olmaz. Bu açıdan bu kadarıyla yetinelim. Şimdi yukarıda e, meşguliyetimizin rüya görmesinde tesiri var mı? Elbette var. Efendim, başka yazıda. Yani gördüğümüz rüyalar neler etkiliyor? Gördüğümüz rüyalarımız bırakırsan her şeyi etkiler. <gülüyor> Eğer rüyaya teslim olursan, her şeyi etkiler. Realiteden koparsın. Rüyanın e, realiteye uygun olup olmadığı, çıkıp çıkmadığına bakacak. Ona göre etkileşim söz konusu. Ama rüyaya teslim olmak doğru değil. Yani rüya seni yönlendirirse dünyanı da dünyadaki yapacak birçok işlerde yapamaz. Yapamaz duruma düşersin. Şimdi uzun boylu kalmamak ibret alacaksın. unutacağız. Bazen Bazı kötü rüyalar görürsün. Ondan sonra bütün bir hayatın perşem olur. İkinci bir husus rüyaları fazlaca dilendirmek doğru değildir. Çünkü kötü rüyalar fazlaca dillendirilirse onların davet manasına gelir davet etmiş olsun. İkincisi iyi rüyalar fazlaca dinlendirilirse rüya ve küfre götürecek sebepleri olabilir. Bu açıdan da iyi rüyalarda fazlaca dilendirilmemek lazım. Bir iki mühim yerlerde veyahut zamanda gerektiği zaman. Rüyaları çok fazla dillendirmek, daha sonra şeytanın eline fırsat verilir. Seni peygamber olduğunun vehmine kadar götürür. Bazı sadık rüyayı gören insanlar bu hatayı düşüyorlar. Sonra da dinde yeni bir şey çıkarıyormuş gibi insanlar tarafından tenkide muhatap kalır ki onların tenkide de gayet haklıdır. Onun için rüya üzerine yazılmış kitaplar, rüya üzerine Efendim e, rüyadaki gördüğüm diye başladı. E, efendim dinde yeni bir yol açmak yanlıştı ama çok mühim bir yerde çok mühim bir e, efendim kısıtlı bir ifadeyle e, ona atıf da bulunmak veya bununla ilgili bazı ipuçlarında kullanmak caizse de bu sadece muhatabının doğru alıcı olması şartıyla eğer muhatabı bilinçli ise diğer okuyanlar bu bilince sahipse. Birinci derecede efendim Kur'an, hadis, sünnet ve vahide üstün tutulmaması şartıyla efendim bunları ibret almak için faydalıdır. Vahiy sadece peygamberlere gelir derlerse kendine vahiy gelen herkes peygamber Olduğumu zanneder. Maalesef bunu iddia edene çok mail. Yani şu bu devirde öyle tarikatlar var. Göya tarikat diye başlıyorlar. Bunun Baha'inin temeli budur. Bahayilik ee, efendim, e, Geldani'ler, Bahayiler, bunlar e, Şii'lerin bir grubudur. Türkiye'de Evrenoslu gibi e, cinsler e, bu gruptandır e, ve Türkiye'de e, genellikle efendim çok az bir grup dostu Tarikat özelliği gösteren İmamiyet Tarikatı İsmailiye gibi efendim birçok tarikatlar. Evet. E, şimdi aramızda da var. Bu çok böyle buralarda bazen oda açıyorlar filan. Fazla kişisi yok ama en azından bir şeyler yapıyorlar. Öncelikle uzaylılar var mıdır uforlar dünyanın her yerinde gözüküyor? <gülüyor> Çok medyatik bir soru değil mi? <gülüyor> uzaylılar derken e, ifadenin kendisiyle ilgili yorum yapayım biraz. Evet, uzayda bizden... Başka varlık var mıdır? Cevap evet. Ne biçim varlıklardır? Bilmiyoruz. Evet. <gülüyor> Bu varlıklar insan mı cin mi adına? Yoksa insan gibi mi? Falan. Yani öncelikle cin olduğunu biliyoruz. Şeytanların olduğunu biliyoruz. 18 bin alem evet var. ve Bunu biliyoruz. Ruh alemin olduğunu biliyoruz. Ruh alemin tecessüm etmesi evet melekle tecessüm ederler. O şekilde görünebilirler ama özellikleri melektir. Sonra o, o cisimden çıkarlar. Bu derece boyutta insan adına varlık var mıdır? Melekleşmiş insanlar aynı zamanda ruhun beden problemini açtıkları zaman biz buna ne diyoruz? rical kayıp. Yani yedi makam sultan makamının üstünde ee, üç defa ya da yedi defa kendi çevresini tavaf edecek derecede e, nur ve melekler e, tahassül etmiş meydana getirebilmiş zikirleriyle insanların ruhları sürekli meleklerine ilişki halindedir. Bunlar dahi ehli olmayanlara durumu ar arz ederlerse etme edilmeyi hak edeme. Onun için de kaldı ki şurada bir tane ağzını oradan buradan birkaç lafı etmiş e, insanlar dahi Efendim, e, bu gibi şeyler diline dolarsa diye bu şeylerden bahsetmiyorum. Onun için de burasını kapadım. Yani sırlar her zaman açıklanmaz. Efendim. Uzaylılar işte, uzaylılardan çıktı. UFO'lar dünyanın her yerinde gözüküyor. Şimdi adam e, tarikate gelmiş, yetmiş. Şey etmiş, ee hoca da bizim tariket, e, benim dediğim gibi konuşsun. Niye konuşmuyor? Ya sen davuluş tarikatın ABC'sinde uğraşıyorsun. Yani ben senin gibi ABC derim ama veyahut öbürü ama senin daha yeni olduğunu bil, belli bir şekilde e, herkesi senin gibi konuşmaya mecbur kılma. Gerçekten hocalarına e, tarikat ehli e, normal insan ya da hoca olanlar birbirlerine savaş edercesine bundan gıdalanmak münafıklıktır. Bunları istemek münafıklıktır. Dine hizmet değildir. Onun için dikkat duyun, böyle şeye girmeyin. Nif, İslam'da nifak yasaktır. Sır olanlar sır boyutunda kalır, ehline anlatılır. Ehli olmadan o sırlar açılmaz. Allah'ın, Resulullah'ın ve bütün Allah dostlarının prensibi budur. Sen kalkıp, efendim, ehlin e, değilsin. Bu işte de bezin yok, bilgin yok. İslami efendim, donanıma da sahip değilsin. Bir şeyler bir yerden buldun, bildin falan. gelin burada anlatıyorum falan. Onun için melamilerin tehlikeli oluş kısmı budur, burasıdır. Onlar e, sırrın sır olarak kalmasını kabul etmezler. Onlar hakikat ehli olduğunu iddia ederler. E, bir ara, bir öldü mü bilmiyorum. Bir, bir bedbaht adamdı yani. Ömer Öngüt vardı. Sürekli herkesi tekfir ederdi. Falan. Kendine göre bildiği bazı hakikatları kabul etmeyen, onları sır olarak kalması gereken hakikatler üzerinde Başkalarını tekfir ederdi. Yeryüzünde hiçbir cemaat yoktu tekfir etmedi. Kendisinin dışında. Sebebine işte hayır toplamaları, karşında para falan filan. Neyse Geçti gitti. Gittiyse iyi oldu. Yani uyuşaki e, zındık insanlarda temizledi. Günahkar olmak başka bir şeydir. Ama bütün Müslümanlarla savaş açmak, fitne çıkarmak büyük katildir. Büyük Müslümanlarla savaş etme olayı. Müslümanlar arasında fitne çıkaracak zihniyetteki insanlara yüz verirseniz bütün Müslümanların manevi kardeşliklerine zarar vermiş olursunuz. Aynı bir savaştır. Yani el fitnet, eşed katil. Müslümanların motivasyonuna, birliğine, beraberliğine, kardeşine zarar veren zihniyet, anlayış, davranış büyük fitnedir. Onlara savaş açmaktan beterdir. Onun için biz bunu beceremedik de onun için sal domuz eti, işte içkiler şundan buna kolayca Müslümanlar arasında geçerli akçe oldu. Biz bunu becer becersek bütün Müslüman cemaatler efendim İslami şuura sahip olsalar yüz bulamazlar. Faizci adam aramızda beyefendi olarak dolaşmaz. Fahişe, zinakar, kötü insanlar Efendim, en değerli insan olarak bize sunulmaz. Buna cesaret bulamazlardı. Maalesef herkes kendini iyi görür penceresinden bakar ve diğerlerini tekfir etme cüretini gösterirse gerek tarikat adına yapılsın, ister politika adına yapsın, partiler adına yapsın, ne adına yapılırsa yapsın. Bunların hepsi İslam içerisinde fitneye sebep olacaktır. Tayin mekan tam anlamıyla nedir? Dinimizin tayin mekan konusunda bir belli bir yorumları vardır. Evet, tayin mekan iki şekilde. Bir ruhun eee tayin mekan yapması. İki, onu anlattık. Az önce anlattığımız e, rüya alemindeki olan, mana alemindeki olan şeydi. İkincisi biyolojik. Biyolojik e, fiziksel bir tayin mekandır ki bunu kabul etmeyenler var ise de ee, tarikat eğleni 5 sene ya da 7 seneye kadar yapıp ondan sonra da et, etrafını çevrelenmeye nuru ile zikirle çevrelemeye başladığı andan itibaren Allah istediği zaman onlara bu e, yetki verirse ondan sonra onlar da bulunduğu yerden başka yere vücutlarıyla birlikte giderler. Bunu kabul etmeyen e, efendim e, hadis alimleri var. Bu e, e, tarikat ehlini kötüleyen alimlerin en çok diline doladığı mes meselelerden birisidir. E, bu bir kişi tayy mekan yoktur dese dinden olur mu? Hayır. Bu konu inkar edilebilecek edebilenlerin tekfir edileceği efendim inkar eden insanlar tekfir edilecek bir konu değildir. Bu sırdır. Sır alemiyle ilgili tekfir söz, söz konusu değildir. Sır sır alemidir. Onlarla Müslümanlar efendim e tekfir edilmez. Çünkü sırdır. Dinin zavahiriyle tekfir edilir. Zahirleriyle. Bu kuralı bilmeyen insanlar kendilerine bir şey sır ayan oluyor. Ondan sonra kendisini ayan olan bu bilgiyi başkasının da bilmesini istiyor. Böyle bir şey haksızlık olur. Sana göründü ama bana görünmedi. Bana görünmediyse benim onunla tekfir edilmem haksızlık olur. Öyleyse seni bağlar. Sana inananların inanmasını ancak sana inanmayan, güvenmeyen birileri olabilir. Onu da ne yapar? İnanmaz. İlla nahnu nahkume biz zahir, Vallahu alem biz serair. Biz zahirde olanlarla ilgili hükümleri e, bizi bağlar. Görmediğimiz, bilmediğimiz, anlamadığımız şeyle bizi tekfir edemezsiniz. Ehli sünnet buna cevaz vermez. Hem ehli sünnetim, hem terkete ehli. E bizim şeyimizi kabul etmedin, kafir oldun. Yani sanki peygamber. Bu şekilde yani cahillerin elinde tarikatlar da yerlerde sürünüyor. Bilgiler de bol bol çarşıda dolaşıyor. Satın alınıyor, satılıyor. Bol her yerde tarikat bilgileri var. Sır bilgileri artık sır olmaktan çıkmış. Herkesin inanılması gereken bir gerçek gibi sunuluyor. Bunlar tamamen başkalarının efendim hazinesine hırsızlayan insanlardır. Kendileri bir şey bilmiyor, bir şey görmemiş. Başkasının üzerinden para kazanan cellatlar, haydutlar gibi tarikat adamları. Dolun. Evet, tayin mekan vardır. Tayin mekan sahibi insanlar da vardır. Allah bunu birine verdiği zaman da o da gelip burada konuşmaz. <gülüyor> Aleyküm selam. Uzaylılardan girdik, tayin mekandan çıkıyoruz. Çıkacak daha devam edecek efendim artık evet ben 9'a geliyor 9 3'e yavaş yavaş yani Musa Efendi senin mikrofona davet edelim oradaysa eşyanın nakli tayyi mekanı mı mesela bu da bir, bir eşya nakli de tayyi mekandır insan nakli de bir yerde başka bir yerde ya da birden fazla yerde görülmek tayyi mekandır şimdi unutmayın tekrar söyleyeyim Birisi var ve biri yok. Birisi inandı, birisi inanmadı. Bunlar inanması gereken dinin umdelerinden değildir. Bunun için ne bir gönül kır, ne de efendim kalkıp birini tekfir etmek asla doğru değil. Belkesin tahtı nasıl geldi değil mi? Evet. Mesela Tayyip Mekan'da. Bu da bir eşyan Tayyip Mekan. Kur'an-ı Kerim'de var. Ama adam diyor ki ben onu kabul ediyorum ama evliyanıkını kabul etmiyorum. Bununla ilgili diyorum. Yoksa Kur'an-ı Kerim'deki o e, eşbel kız olayını Kur'an-ı Kerim'de var olan birçok efendim kalkıp efendim e, inkar ederse hayır. O tekfir edilir. O tekfir edilir. Peygamberlerin üzerinde olan tayy mekan benzeri mucizeleri inkar ediyorsa bunlar olmadı. Allah böyle bir şey yapmaz. Veyahut da buna gücü yetmez falan diyorsa kafir olur. Evet, orası açık. Ama evliyaların üzerinde, salih kişilerin üzerindeki Allah'ın gücünü kullanıp kullanmadığını, efendim onların böyle bir şey, e, onların üzerinde yapıp yapmadığını, e, böyle bir şey caizdir. Ama inanılması mecburiyeti yoktur. Caizdir. Allah isterse yapar. Buna kadirdir. kadiri mutlaktır. Allah'ın kudretinde noksanlık olur haşa eğer inanmazsa. ama işte o adamın üzerinde var mı, falan adamın üzerinde var mı? Biri evliya için böyle bir keramet şart mı? Hayır, şart değil. Evet, <gülüyor> Kur'an'da var olan hakikatler bakımından inkar edilirse gerek Süleyman Aleyhisselam'ın olayında gerek diğer e, Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam olayındaki olayı, olaylar olmamıştır. Böyle bir şey yoktur. Siz yanlış anlıyorsunuz falan falan derse. Demek ki cahil hükmen küfre gider. inkar ettiği için. Belki Belkıs cin kızı mıydı? Eteklerini topladı. Ayakları ters görülmüş. Süleyman Bilir Sarayı'na girince e, ben öyle düşünmüyorum. O kısma gelince tekrar bu konuyu işleyelim. Yani cin kızı olduğunu bana bu bilgi pek doğru gelmiyor. Ama o dediğin e, olay aslında üzerine düşün, düşünülmesi gereken bir konu. Yani ayakların ters görünmüş olması belki de zeminine öyle bir teknik gelişmiş, değiştirmiş ki zeminde. Bunu araştırmak lazım. Belki de zeminin su muydu? Ya da su gibi şeffaf bir şeydi de oradan mı kendi vücudunu görüyordu? Böyle bir şey de anlaşılabilir. Kim görmüş? Şahit var mı? Her şey kerametle ilgiliyorsun değil mi? Şahit çoksa dolu. Yani e, Şimdi bizim yol bizim yol için her şey yalan da caiz. Bizim yol için haram da yiyebilirim. Davamız için her şeye katlanırım. falan. Haram helal tanımaz. Böyle adam çok. Evet. Yani cin il olduğuna dair böyle bir ayette bölüm yok. Evet, o bölümün tefsir yaptım bir başka odalarda ama hatırladığım kadarıyla yok. Efendim, ee, saraya girince ayaklarını örten etek yukarı kıvırmış su zannetmiş saray. Evet, belki de yani o anda gerçekten o sarayın belli bir bölümü suyun kenarındaydı. Yani suyun üzerine yapılmış bir saray. Dolayısıyla ee, böyle bir şey anlatıyordur. Veyahut da bir teknikten orada araştırılması gereken bir teknik var. Ve burada direkt e, cin ilişkisinin kurulduğunu söylemiş olmak bilemiyorum. Yani e, böyle bir şey Allah yaratır mı? Haşa. Elbette. Buna tertüde etmeyiz. Allah isterse cinden de insan yaratır. Ama böyle bir şey e, sünnetullah da görülmüş bir şey değil. Yani Allah böyle bir şey yaptığına dair kuvvetli bir delilimiz elimizde yok. <Gülüyor> Cinlerin tekniği bizimkinden çok üstün teknik dersek eğer saraya girince ayaklarını örten etek yukarı kıvırmış et. cin insan kılığına girince sadece ayakları mı onu ele verip? <gülüyor> yani kendi yazdığını kendin eleştiriyorsun. güzel oldu o da iyi oldu eee <gülüyor> ya bu konuya fazla girmeyelim her gün girmeyelim çünkü geçen bir girdik bayağı insanlar korktu böyle başladı onun için fazla bu konuya girmeyelim